BP'nin neden olduğu derin denizdeki petrol sızıntısı durur gibi olduğu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde Pere Sea adlı römok gemisi Madgölü yakınlarında bir kuyunun başına çarpması sonucu yine petrol sızmaya başladı. Çarpışma havada patlamaları neden oldu. Yetkililer 1 mil uzunluğundaki petrol tabakasının oluştuğunu söyledi. Kuyu körfez açıklarında olmayıp New Orleans'ın 65 mil güneyindeki Plaquemines Mines ve Jefferson bölgesi yakınlarındaki karasuları dahilinde yer alan Kanallarda bulunuyor. Remork gemisi kaptanı sahil güvenliğe yaptığı açıklamada kuyunun iyi aydınlatılmadığını söyledi ancak kaza gündüz 11'de gerçekleşti. Sahil güvenlikten teğmen Brian Sattler sadece gemiye ulaşılabilen alanda inceleme yapmak üzere bir helikopter gönderildiğini söyledi. Madgölü ekolojik hassasiyete sahip bir haliç ve baratarya koyunun bataklık ve göller ağının parçası. Yetkililer petrolün dalgalarla körfeze yayılmasını önlemeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda'da eylemcilerin aynı amaç için bir araya geldiklerinde neler başarabileceğine ilişkin çok güzel bir örnek yaşandı. Yeni Zelandalılar koruma alanlarında madencilik yapılmasının önüne geçmek için tarihlerinin en büyük protestolarını sergiledi ve binlerce imza topladı. Hükümet yapılan itirazlara kulak verdi ve ülkenin en önemli koruma alanlarından birinde madencilik faaliyetleri gerçekleştirmesinden vazgeçti. Belli bir koruma alanında ve ulusal parklarda ne şimdi ne de gelecekte madencilik yapılamayacak. Bu olay hem Yeni Zelanda hem de bütün gezegen için kazanılmış büyük bir zafer. Darısı bizim başımıza diyor, hükümetin madencilik yasasını şirketlerin değil doğanın yararını gözeterek değiştirmesini bekliyoruz. Fakat Yeni Zelandalılar bu büyük başarıyla yetinmiyor ve şimdi de hükümetlerinden iklimi katleden fosil yakıtlardan vazgeçip temiz enerjiye yatırım yapmasını istiyor. Yeni Zelanda'da derin denizlerde yeni petrol kuyularının açılması, yeni kömür ve ninit madenleri planlarının yapılmasına karşı çıkmaya başladılar bile. Greenpeace, Yeni Zelanda gönüllülere bu planları protesto etmek için düzenledikleri eylemde kendilerini petrole bulayarak hükümete Yeni Zelanda açıklarında petrol çıkarma planlarından vazgeçmesi gerektiği mesajını gönderdi. En son Meksika körfezi ve Dalyan'da yaşanan petrol felaketlerinin doğal yaşamı ve ekosistemi, dolayısıyla tüm gezegeni, Nedenini etkilediği düşünüldüğünde petrole olan bağımlılığımıza tüm dünyada bir son vermemiz gerektiği daha net ortaya çıkıyor. 114 kilometre karelik yüzey alanıyla Van Gölü'nden sonra bölgenin ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'nde son günlerde nedenini belirlenemeyen kuş ölümleri görülüyor. Göl kıyısında incelemelerde bulunan 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü Başkanı ve Doğa Gözcüleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, Erçok Gölü'nün Mangölü Havzası'ndaki en önemli sulak alanlardan biri olduğunu söyledi. Sarı, neredeyse her bir metrede ölmüş kuşlara rastlıyoruz. 2-3 kilometrelik alanda 250-300 dolayında kuş ölüsüyle karşılaştık. Bunlar arasında martı, kılıçgaga, uzun bacak ve angıt gibi kuş türleri var. Herhangi bir analiz yapmadan kuşların ölümüne neden olan faktörler hakkında konuşmamız yanlış olur dedi. Kuş ölümlerinin gerçekleştiği bölgede tarımsal yaşama yapıldığına yönelik söylentiler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sarı, göl çevresinde yaptığı incelemede tarım ilacının kullanılması gereken herhangi bir tarım faaliyetine rastlamadığını da ifade etti. Sarı, bazı köylüler çocukların can çekişen kuşları topladığını ve bunları kesip yediklerini söylüyor. Böyle bir durum başka hastalıklara neden olabilir. Köylülerin kesinlikle bu hayvanları yememesi gerekiyor dedi. Daha önce Urfa doğası projesi kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Doğa Derneği, şimdi de Birleşmiş Milletler GEF Küçük Destek Programı desteği ve Birecik Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatif ile ortaklaşa hayata geçirilen Çizgili Sırttan ve Çöl Varanı Köylülere Emanet projesiyle bu iki türün korunmasına yönelik özel çaba sarf ediyor. Bu kapsamda köylülerle işbirliği yapılan çalışmalarda Urfa bozkırlarına özgü çizgili sırttan ve çöl varanı gibi türlerin yaşam alanlarının belirlenmesi, bu türlerin yöre insanı tarafından daha çok tanınması ve korunması hedefleniyor. Doğa Derneği Avrupa'da sadece bu bölgede yaşadığını belirttiği çizgili sırttan ve çöl varanının korunması ve tanınmasının amaçladıklarını belirtti. Sakarya'da Aksu Deresi üzerine yapılması planlanan Hidroelektrik Santrali yani HES projesini adliye önünde protesto eden bir grup, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ÇED raporu gerekli değildir kararının iptali için Sakarya Bölgesi İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Düzce sınırlarındaki sağlam su ve emeksiz mevkisinden başlayıp Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı köyleri dolaşan, yine Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü'ne dökülen Aksu Deresi'nin üzerinde yapılması düşünülen HES'e karşı çıkan 28 köy halkını temsilen yaklaşık 150 kişilik grup adliye binası önünde açıklama yaptı. Grup adına konuşan Tayfun Habicoğlu, projelendiren ve başlanan HES'lerden elde edilecek enerjiden 10 kat fazlasını enerji nakil hatlarındaki kayıplar başta olmak üzere daha akılcı ve bilinçli enerji kullanımına dönük politikalarla kazanabiliriz dedi. Basın açıklamasının ardından grubun avukatı Çevre ve Orman Bakanlığı'nca